1699, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak hakkındaki hutbesi, evet, Hz. Peygamber hücreme geldi, onun yüzünden bir durumla karşı karşıya olduğunu anladım, abdest aldı, hiç kimseyle konuşmadı, ben hücrenin duvarına kendimi yapıştırdım ve dediklerini dinledim, minbere çıktı, oturdu, Allah'a hamdu sena ederek, ey insanlar, Allah, marufu emrediniz, münkerden ne yediniz, bunu da dua edip, duanız kabul olunmadan, istedik Allah vermezden, yardım talep ettiğiniz halde size Allah'ın yardımı gelmezden evvel yapın diyerek başka bir şey söylemeden minberden indi.